الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du fe in al-hadisi kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu aleyhi wa alihi wa sallam wa sharral umur muhtasataha wa kullu muhdathatin iman dersinin 99. dersindeyiz. İman kitabını şerhinde 99. dersteyiz. Onda da İslam'ın İmanın rükünlerinde de dokuzuncu dersteyiz. Rükünlerde de birinci rükünü şerh ediyorduk. O da El-İmanu Billah. Allahu u iman. Allahu u imanın da içinde üç tane tevhid var. Onlara çoğuluyoruz. Rububiyet çoğladık. Çoğladık. İsim, sifat tevhidini açolladık. Üluhiyyete açolladık. İsim-sifat tevhidini. Bugün de onun da isim-sifat tevhidinin de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 Çünkü her şeyin dengi, misli, emsali var. Kimin yoktur bir evrende dengi, misli, emsali? Allah-u Teala'nın yoktur. Hatta cennet, cehennemin bile dengi, misli var. Aynen de olmasa misal verebilirsin, örnek verebilirsin, teşbih yapabilirsin. Ki allah Subhanahu Teala cennetin bize teşbihini yapmıştır, cehennemin de yapmıştır. Cehennemin ateşini nasıl biliriz? Allah Subhanahu ve teala diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cehennem ateşi sizin ataşınız yetmiş sefer savutulmuştur. Yani bizim ataşımız çarpı yetmiş cehennem ataşı O kadar ısıdır. Cennet işte diyor irmaklar var içinde. İrmak nedir biliyoruz. Dünyada görmüşüz. Hürri kızları var. Kız nedir biliyoruz. Kadın nedir biliyoruz ama onun orijinalı evet. bir caiz.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 Çünkü sadece hakka taassub edebilirsin. Başka şey edemezsin. Hakta nedir? Allah'ın dinidir. Allah'ın dininde taviz yoktur. Bu taassubtur değil mi? Evet biz burada taassub gösteririz Allah'ın dininde. İşte bu dinde Allah'ın dinidir. Onun için Allah'u subhanehu ve teala bizim Rabbimizdir, halikimizdir, malikimizdir, razikimizdir, bize ruh vermiş beden vermiş rızkımızı veriyor. Bu dünyayı kuşatmış, bu dünyayı kontrol ediyor. Biz o Rabbimize ibadet ediyoruz. Eydir buradır, kimdir, nerededir onun dersini yapıyoruz. Şimdi. Ne dedik? Dedik buranın isimleri var, sıfatları var. Biz Rabbimizi tanıyoruz. Tanıdığımız Rabb'a ibadet ediyoruz. Yok zihinlerde bir şeyde var eee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 Biz kime ibadet ediyoruz biliyoruz. Bu çok önemli meseledir. Çünkü bir Tanrımız var, bir ilahımız var, bir Rabbimiz var, bir Halikimiz var, bir Razikimiz var, onun da kimliğini biliyoruz. Nereden öğrendik bunları? Akıl, ürütmedik. Aklimizin ürünü değil bu. Neyin şeyidir? Sadece biz bize emir olunduğu gibi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 Kale almıyoruz Abu Hanife'yi demediler Ne dediler Yahu dediler dikkat etmemiz lazım Teşbihe düşmeyelim Allah-u eşil dengi yoktur Düşmeyelim diye ne yaparım Bu isim sifatın şeylerini değiştiririm Hatta işimizi saklamalar Demekçe iyi niyettir Ama iyi niyet burada geçerli değil Tarazide de geçerli olmaz Orada özür kabul edi olunmaz Onun için biz Ne diyoruz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 Evet, şimdi gelelim dersimize. Isim, sıfatta dedik Allah razıktır, halıktır, ihat etmiş, her şeyi bilir, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bular hepsini açıkladık. Bir de geçen ders neyi açıkladık? Allah Subhanahu Teala arşa istiva etti. Yani Allah Teala'nın mekanı var. Mekan nerededir? O da arş'tedir.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 Böyle bir iman neye derler? Bir sürü akide var. O akidelerin içinde iki mesele var. Ne diyor? Ehli sünnet inanırlar, erş ve kursi haktır. Şüphe yoktur bunlarda. Burada çiş çi mesele var. Bugün işleyeceğiz bunu inşallah. Biri erş, ikincisi kursi. Erş nedir? Kursi nedir? Şimdi kısaca baksak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 Kursi de kaza, Hem ayetlerde geçiyor, hem hadislerde geçiyor. Kursi de nedir? Arş. Allah'ın dedik Erş'i var. Arş. Bir de kursi var. Kursi de sahih rivayetlerde sahabeden geldiği gibi ne diyor? Kursi diyor Allah subhanehu ve teala'nın ayağını bıraktığı yerdir. ama arş Allah subhanu teala'nın arşidir. Arş lügatça nedir? Lügatça geçtiği Kur'an'da da geçiyor. ve kâne lehâ arşun azîm arş kürsüdür, şeydir koltuk arş şey ee, oturma yeri gibi yani kralların arşı var ya holtukları var. Arş arş mülkün arşı yani kursiyul arş Tahtı gibidir evet. Arş tahttır. Lugatcede budur. Onun için diyor belkesin tahtı vardır. Azim bir tahtı vardır. Anlatabildim mi? Lugatcede arş nedir? Tahttır.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 elçisi vasıtasıyla kendi sifatlarını ne bilindirmişse bize onun önünde durarız. Salam pençe durarız önünde. Yani neç bir adım ileri gideriz ne bir adım gelde kalırız. Neyse ise odur. Eydir Allahu Teala erşte erşle ilgili bir sürü ayet geçmiştir. O ayetlerde ne diyor Rabbül Alemin? Gafir suresinde Rafiul Derecati Zul Arş Allah subhanahu wa taala nedir? Rafiul Derecati Zul Arş arş sahibidir. Mümin şurasında 116. ayette Fe taala Allahul melikul hak la ilahe illahu rabbul arşel kerim. Kerim arşın sahibidir.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 Demek ki Rabbimizin arşı var, kursüsü var, tahtı var. Ama nasıldır bilemeyiz. Çünkü biz şeyfiyeten mükellef olmamışız. Neyle mükellef olmuşuz? Allah budur, budur. Eyidir olmaz. Allah bizi ortada koydu. Ey intihan tarlasıdır dünya. Allah baksın ne kadar şeytan uyacaksın. Ondan dolayı şeytan gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyer seni kim yaratmış? Allah bu dünyayı içime yarattı. Allah, ey de Allah'a için yarattı. Sene sorar. Resulullah bize haber veriyor. Şeytanın tuzaklarını, planlarını bize açıklıyor. Diyor böyle derken sana sen selam. Amen tu billah. Sene Allah'ta, Allah'a sığınırım senden ve Allah'a iman ederim. Onun için şeytan senin aklına getirir. Ama bu intiham tarlasıdır. Biz şeytana uymayacağız. Amen tu billah diyeceğiz. Allah Teala bize ne haber vermişse odur diyoruz. Gafir surasında Allah Subhanehu ve Teala 7. ayette şöyle haber veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ Şimdi biz dedik ehl Sünnet'te bir arş var. O arş nerededir? Bu evrenin tavanıdır. Sakful alem. Çalamciler, tevilciler ne diyorlar? Arş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 İntihanda nedir? Kırmızı çizgide duracaksın. Kim uysa birebir uyum o kurtarır. Kim akıl yürütse, fikir yürütse, çeynese, kalalmasa on olur cehenneme gider. İşte Rabbimiz harş şey, dünyayı kapsasaydı nasıl olur melekler taşırdı bunu? İşte sekiz tane melek taşıyor. Ne diyor ayette, Gafil Surasında? اَلَّذ۪ينَ يَحْمُنُونَ الْعَرْشَ Arşi taşıyan melekler diyor. وَمَنْ حَوْلَهُ Onun atrafındacılar da, olara tabi olan melekler de. يُسَبِّحُونَ بِهَمْدِ رَبِّهِمْ Tesbih ediyorlar hepsi. Tesbihlerine geleceğiz, hadislerde zikrol ediliyor. Ne diyorlar? وَيُؤْمِنُونَ بِهِ Allah'a iman ediler. Hande Allah'ın nimetine bak sevduğu kullar. Cennet ehli için ve yestegfirûne lillezîne âmenû. edenlere istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi affet onları. Cünah işlemişseler de cünahlarından git. Çünkü bunlar bizimle dünyanın sonuna kadar cennette kalacaklar. Sonra Rabbenâ vasi'te kulle şeyin rahme rahmeten ve ilme İlmin her şeyi kuşatmış, rahmetin de her şeye yeter. Diğer ayette Hakka sırasında meleklerin sayısını veriyor. Kaç tane arşı kaldırıyor? 17. ayette diyor ki: "Ve yahmilu arşe rabbik fawqahum yawma'id thamaniyah." 8 tane arşı taşıyor.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 Yedinci semada aynen bir beyt var. Ka'be gibi. Orada melekler tavaf eder atırafında. Beytil ma'mur derler. Onun paraleli tam altında bizim Ka'be'miz var. İşte bizim Ka'be'mizden Rabbi alemin amel salih gider. Vel amelis salihu yerfa'u. Allah yanına gider. Yeddi kat samanın üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Beytil ma'mura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 Ne yapıyorlar dolaşırlar? Bekçilik mi yapıyorlar? Hayır. Allahu Teala Teala'yı kimden kuruyacaklar? Dünyada kralları kururlar. Çünkü kral ne kadar cücülü olsa insandır, ha, yaratılandır, kendisinden daha cüzlü birilerine bulunabilir. Ama Rabbil Alemin eşi dengi yoktur. Ne yapıyorlar bu melekler orada? Ha? Biz denk yapamayız. İşte kral var, erşi var, kurulurlar. Hayır. Ne yapıyorlar? Yüşebihuna bihamdi rabbihim. Allah'an? He? Allah'a hamd edip tesbih ediyorlar. Ve qudiya bainhum bil hakki ve qila elhamdülillahi rabbil alamin. Bir Ma'arife suresinde de ta'rucul malaikatu ve'r-ruhu ileyhi fi yumin kana miqdaruhu <gülüyor> 50000 sene. Haş ne dedik dedik? şeyin tavanıdır. Neyin tavanıdır? Dünyanın, evrenin evrenin tavanıdır. Melekler ne zaman çıkarlar buradan ora? Mesafe ne kadardır? İşte bu ayette zikir Ne diyor? Melekler ve ruh Cebrail aleyhisselam bir günde çıkar nerede? Miktarı 50.000 sene. 50.000 yıl bizim yürümemizden melekler ora gider ne kadar böyüştür, azimdir. On için aklımız bizim yetmez. Bu Kur'an içerimde apaçok arşten ilcili ne gelmiş? Rivayetler gelmiş. İyidir hadiste, hadiste de çok gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadiste, Buhari'de, Müslim'de, ceştığı hadiste dua el kerb, bir müşkülete düştün, sıkıntıya düştün, altından kalkamıyorsun, ne duası yaparsın? La ilahe illallah alazimul halim. La ilahe illallah rabbil arşil kerim. La ilahe illallah rabbis semavati ve rabbil ardi rabbil arşil kerim. Maşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Sıhıtın oldu bunu dersin. Düşman başına musallat oldu bunu mu dersin. Hı? Burada ne zikri okunur? Rabbil arşil azim. Rabbil arşil kerim. arş. Demek ki Rabbimizin Arşı var. Yani bu hadis ayetlerde, hadislerde arş geçtiği abest değil. İşte arş bilmeriz bir yerdir diyemeyiz. Arş arştir. Arş. Arapca dilendir. Kur'anın arabiyyün mubin. Apa çok Arapça Kur'an dili inmiştir. İnmemiş mubhem. Tılsın değil. Araplar ne dediklerini anlıyordu Kur'an-ı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 İkrar ettiler buna ama şeytan bırakmadı onları ne yaptılar dediler buna bir ne desek kim duysa bunu ha? buna iman eder. Dedi der bu sihirdir büyüdür hatta korksun millet duymasın. Onun için bazı müşrikler gelirler Mekke'ye bunu duyduklarında Muhammed'i gördükler ellerin kulaklarına tuturlar. Zannediyorlar Kur'an okusa Resulullah büyüdür işler olarak duymayayım o büyü beni işlemesin diyorlar.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 Evet. Şimdi başka bir e, hadiste Abbas ibn Muttalib Resulullah'ın amcası diyor Mekke'de oturmuş Resulullah'tan batha ta diyor bir bulut geçti. Dedi Resulullah dedi etetruna ma hâda? Bu nedir biliyor musunuz? Dedik bu buluttur. Dedi bu muzendir. Muzen Arapçada bulutun Dolgun olmasıdır. Yani hazırdır yağmuru inmeye. Normal bulut değil. Böyle geçiyor Yani hazırlanmış bu muhakkak yağmur iner. Sonra dedi bu dedik biz de dedik bu muzendir dedi. Sonra Resulullah dedi etedrune dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi hel tedrune kem beyne semai vel ard Şimdi bahis buluttan geliyor. Dedi siz bilir misiniz? Yerden göğün arasında ne kadar mesafe var? Dediler Allah ve Rasulü daha iyi bilir. Dedi beynehuma mesiratu 500 sene. Aralarında 500 sene yürüme mesafesi var. Bunu yürümeği alimler bir mercek ister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 Tabi bir deva bir günde aşağı yukarı 50 kilometre kat etse 50 çarp 30'a 30'u çarp 12'ye 12'yi çarp işte 500'e çıkar mesafe. Eydir sonra dedi. Ve ve ve min kulli sema'in ila sema'i Her semanın yedi 7 sema var, aralarında o kadar mesafe var. Her semanın da kendi kalınlığı 500 senedir. Bu evren ne kadar büyüktür, azimdir. Anlatabildim? Ve foku's sema's sâbi'a bahrun. semanın üzerinde de bir deniz var. Beyne esfelihi ve a'lâhi kemâ beyne's semâ'i ve'l ard. O denizden kalınlığı, büyüklüğü bu şamaylan yer arasındadır. Summa فوق ذلك ثمانيه. Ondan sonra 8 kat var. He pardon, ondan sonra da 8 tane ne yapıyor? O şeyi taşıyor yani. Dür ki au ala beyne rukbeteyhi ve itlaqihi Kama baina's sema'i vel ardı. Sonra ala zuhurihim Diyor ki o melekler taşıyorlar onu. Eee tapuklarıyla dizleriyle ayakları arasında yerden göç kadarı mesafe var. 500 sene mesih. Ondan sonra diyor onların da bel neyi taşıyorlar? Erşi taşıyorlar.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 Bu neye delalet ediyor? her ne kadar azimdir. Ne kadar büyüktür, ne kadar kapsamlıdır. Evet, sonra bir başka hadiste bir tane Arabi geliyor ya Rasulullah diyor. Çocuklarımız ac oldu, nefisler halak oldu, amvaller, e, mallarımız bitti. Bizim için dua et yağmur yaksın. Fáinna nástefgubik alá Allahi ve nástefgubilláhi alayka. Allaha seninle şefaat ederiz, yakın düşeriz. Allahı da sene şefaat çıkarız. Arabi böyle aklı çesmiş, öyle görüyor. Çünkü neden? Kıyas yapıyor. Zannediyor ne diyor bu kraldan? E,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 Resulullah'ın tesbihiyle Subhanallah dedi. Yani Allah'u tenzih eder. Allah'u tenzih eder. Böyle laf söyledi. Sonra Resulullah dedi: hak dedi. Yazıklar olsun sana" dedi. "İnnehu la yesteşfi'u billahi ala ahadin min Allahu Teala nasıl böyle dersin? Vasite edersin, koyarsın. Şefaatçi kılarsın. Şanullah'ı أعظم من ذلك. Allah bundan daha büyüktür. Azimdir Rabbül Alemin. Yani krallara denk eşit benzerliği olmaz dedi. Sonra dedi veyhake atadri ma mallah. Allah nedir bilmiyor musun? İnne arşahu <gülüyor> ala semawatihi la hakaza. Semavat üzerinde erşi de böyledir. Sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve kâle bi isbu'ihi mithlül kubbeti aleyhi hâkeza yani dedi kubb da böyledir semavatın üzerinde harş semavatın sakfidir neydir? tavanıdır hâkeza etti elini Resulullah sallallahu aleyhi ve innehu le yatî'u bihi atîter zehli اَزْجُحْ لِبِرْرَاكِب۪يۜ Yani, sesi de gelir arşin. Neyi cedir gelir? Cırıltısı mı? Cırıltısı mı? Türce Arşin böyle cırıltısı. Neyse onun tür bulamadık. Yani arşin sesi, bir rivayette gıcıltısı. Arşin gıcıltısı da var. İşte o gızı, gıcıltıyı kim duyar bir rivayette? Şimdi geliriz ona da. Onu da şey duyar. Fırdos ehli diyor. Evet. Sonra bir rivayette aynen hadisin başka bir rivayetinde de inna allaha favka arşihi ve arşihi favka semavat. Allah arşin üzerindedir. şey de semavatlerin üzerindedir. Bunu da Abu Dawud sahih bir hadisten rivayet ediyor. Alimler de tasrih ediyor. İmam Muhammed de bunu aynen tasih ediyor. Bir rivayette de Hazreti Ömer'den diyor ki, bir kadın geldi ya Resulullah benim için duayla cennete giriyor. Resulullah fe'azzaman rabbe tebareke ve ta’ala. Te Allah Subhanahu ve teala böyle derse Resulullah sallallahu Allah'ı övdü. Tazim etti onu. Ondan sonra dedi ki inne kursiyuhu inne kursiyyahu وَسِعَةِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah-u Teala'nın kursisi, ki ayette geçti ayetel kursi'de okuyoruz. Ayetel kursi nedir? Kursi'den alınmış. Diyor, kursisi Allahu Teala'nın semavatı yeri, göcü kapsamış. Kursi nedir dedik? de erçte bu yüzük gibi nasıl bir yüzüğü atarsın bir çöle kaybolur o çölde? ücük ucağı olmadığı bir çölde ücük ne mesafe kaplar? kursi da o kadar herşin içinde hiçtir. Ama o kursi yeri göcü evreni sarmış. Allah nedir? Aklımız yetmez. İstersen biraz sabret. Biraz sabret. Şeytana uyma. Aklın bu konuda çalıştırma. İntiham tarlası biraz sabret. Bu iman üzerine git. O bir tarafta ve Rabbimizi görürsün. Bütün sorulara da cevap verilir. Şeytan da başına uğrar. Orada cehennemde kalır. Sen de kazanırsın. Ama biraz aklını koysan he? meraklı olsan şeytanın yanına gidersin. Seçim senindir. İnne hedeyne hunne cideyni imme şakira ve imme kafura Yolu gösterdik. Doğru yol dalalat yolu. Seçebilirsin. Allah-u Teala seni zorlamamışsın. Hidayet yolunda teşvik etmiş. Göstermiş, elçi göndermiş. Ördek vermiş. Evet. Sonra hadisin devamı. Ve inne lehu atiten te atite zuhalil el hadidi min tukulihi. Neydi dedi? Gı gıcıldaması dedi. Nasıl ağırlıktan gıcıldar, öyle gıcıldar. Bunu da ee, Hümeydi İbn-i Cüreyf tefsirlerinde i̇bn Hasım Tabarani Kitabı ı Sünnet'e Tabarani Mu'cam'de Bezzar ve Mehdisi Muhtaratında rivayet etmiştir. Bu hadiste var. Bu hepsine ne deneceğinizdir? Arş deneceğinizdir. Sonra bir hadiste Bukhari'de geçiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ seeltumullâhe Cennâ feselûhul fırdâvse fâ innehu a'la'l cenneti ve avsat'l cenneti ve fawquhu ve fawquhu arş'r rahmani Dür Allah Teala'dan -e cenneti sorarken ya Rabbi direkt soruyorsun Allah Teala'den -e ya Rabbi beni cennete koy değil mi kıyısına köşesine bak yüksek olsun Müslümana bu yakışır Dür Allah'ın -al -ce cenneti Allah'tan sorarçanız Firdevs'i sorun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 için Resulullah diyor: "Akrabukum ileyye meclisen ahsenukum hulukuh." Bana kıyamet gününde en yakın olan meclisime mecliste Resulullah oturur cennette firdawsu ala da en yakın bana en iyi ahlaklılarınızdır. En iyi ahlak sahibinizdir. Demek ki derece var. Bir tane Resulullah'ın yanında oturmuş, bir tane tam meclisin o kıyısında oturmuş. Hepsi derece derecedir. Evet. Sura diyor ki ve fekuhu arşur Rahman'ın da arşı fırdosun üzerindedir. Cızırtısını da arş sahibi göre duyalla. Neydi? Gıcırtısı. Gıcırtısı çi rivayet var. Alimler diyorlar gıcırtı yani tahtın arşın sesi bir kısım da rivayette diyorlar gıcırtıdan şeyin ses sesten şeyi alıyorlar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 وَمَا ذَٰلِكَ اِلَّا لِقُرْبِهِمْ minhu. Fırdoz, atit nedir nedir? Gı Gızıldamak, onu eşittiler o da tesbihdir diyor. Hatta arş öyle bir azimdir. Bu azamatına göre mümin Allah indinde nedir? Allah indinde mümin yerden gökten daha azimdir.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 Avsuk birisinin efendisidir. Muaz bin Cebel öldüğünde, vefat ettiğinde yaralıdır. Savaşta yaralandı. Vefat edende Resulullah ne dedi? لَقَدْ tezze عَرْشُ الرَّحْمَانِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ <gülüyor> مُعَدْ Muaz'ın ölümü için Rahman'ın arşi ne yaptı? Titredi. Sarsıldı. Sarsıldı.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 Arş diyorlar, yakut yakuti ahmerden yapılmıştır. Her taşının arasında mesafe 50.000 sene. 5.000 sene mesafe var her taşın arasında yakut taşlarından yapılmış. Arş çok 50'a 50.000 yıl mesafe var. Demek ki arş bu kadar azim ise mümin Allah indinde daha hazırdı. Ne dedik? Ma'arız şurasında "Te'rucul melekatu ve'r-ruhu ileyhi fi yevmin kana miqdaruhu 50.000 sene." Ayet bu buna delalet. İşte bu arştan ilgili bu kadar ayet var içen, Bu kadar hadis var içen Anlamı ne gelir? He, bu erş, tavandadır, tavandır bu evrenin tavanıdır. Seçiş temelec bunu dayanacakları var, tutacakları var. Oradan taşıyor, taşıyorlar. Erşte <gülüyor> de, lugatta ne gelir taht olur. Kralın tahtına erş değildir. Belki sinde nemil şurasında ne dedi? Hüd hüd geldir. Hz. Süleyman'a haber verdi, vasfetti dedi işte bir kadın olarak hücum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 Diyor, diyorlar, diyorlar, diyorlar, diyorlar ki, hamelet-i arş sekiz tanedir. Erba'a minhum yekulûne Sübhâneke Allahumma ve bihamdik. Leke elhamdü alâ hilmika ba'de O bir dört tanesine diyor, Sübhâneke Allahumma ve bihamdika. Leke hamdu ala affika ba'de kudretik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 İsra ve Miraç'ta Ciddi Resulullah'ın Allahu Teala'nın yanına gitti. Ama görmedir Rabbil Alemin. Kabe kavsayn ev adna. Yay nedir? Bunu inceledim. Bak bu yaydır. Bu cismin mesafesi ne kadardır? Allah'tan kulun arasında bu kadar mesafe. Yayı çekiyorsun böyle. Cismin mesafesi bu kadar. Kabe kavsayn ev adna. Çi ayin tarafi kadariyen yakın oldu. Onun için sordular ya Resulullah Rabbini gördün, dedi nurun inni arah. Ben nur gördüm dedi. Rabbimi görmedim. Rabbini dünyada kimse göremez ki kıyamatta görülür. Udine li en uhadditha an melekin min melâiketi lâhi azza ve cel min hameletil arşi. Bana izin verildi. Arş meleklerin birisinden bahsedeyim size. Enne mâ beyne şehmeti Şahmatay uduneyi ila atiqi mesiratu 700 am Kulaghma mesida umuzara yerinde 700 sene ne var yürümek mesafesi ha yürüş mesafesi. yürüş mesafesi Ne kadar büyüktür bu melek Eydir biz bunları nasıl biliriz Bilemeyiz Gaybtır işte. Adı gayiptir. El-lezine bil gayb. Bu müminlerin ilk sıfatıdır. Rabbil âlemin gaybtır. Arş gaybtır. Cennet gaybtır. Cehennem gaybtır. Melek gaybtır. Cin gaybtır. Ahiret gaybtır. berzak hayatı gaybtır. Hesap gaybtır. Terazi gaybtır. Havuz gaybtır. Eblere inanacağız. İnanma nasıl o bir tarafa geçersin? Geçiş şeyi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 Resulullah ilk önce insanları allah Teala yerden bir daha çıkartırken ilk önce Resulullah çıkar. Diyor çıkarım bakıyorum Musa arşin kavaimil arşi. Kavaim nedir eyyüb dedik? Ayakları. Ayakları. Arşin ayaklarına tutunmuş. Ben, ben ilk önce benim. Bana Cibril uyatır Resulullah'a diğer kalk sen ilk önce sensin. Ben çıktıktan sonra bakarım Musa arşa sarılmış. Arşın ayaklarına sarılmış. fele edri efâke kabli ben bilmiyorum benden önce kalktı yoksa ben öyle gördüm. Bir rivayette de yoksa o aslan o şey olmamıştır yani.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 Burada okudu. Wal kursiyyu wa huwa wal kursiyyu bayna yadayil arshi. Wa huwa mawdi'u qadamayil baril baril azza ve cel. Wa fi'l arshi ka halaqatin mulqatin fi falatin wasi'a's semawati ve'l ard. dedir bir yüzük gibi bir sahraya atılmışsa Kursiyi böyledir, ama kursiyi ne kadar büyüktür? Yedi kat semayı yeri kuşatmıştır. Çi dedik bir samaylan o zamanlar arasında 500 sene yürümek mesafesi. Bu ne oldu? Ne kadar büyüktür? Onun için biz bunlar gayptir bizim için. Biz bunlar bize Kur'an'da nasıl haber verilmiş buna inanıyoruz.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 Hakkıyla gelecek Resulullah diyor. Hangi konuda muhalefet etmemişse varis değil. Hangi konuda uymuşsa o konuda varistir. Eğer sizin imamlarınız bunun haricinde diyorsa kusura bakmayın varis değil. Varis iddia ediyorsa tamam o bir tarafta görürüz kim varistir kim varis değil. Biz sağlam yere ayağımız basıyoruz. Sağlam insanların eteğine sarılıyoruz. O kadar. Eydir Allahu Teala'nın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 Yoktur kardeşim karıştırma deriz. Anlatabildim ifrat İfrat. Tefrit nedir? Yok o zaman deriz Allah demişse eli var eli var. Eli de nasıldır işte eldir, parmaktır, dırnaktır filan. Haşa. Bu teşbih temsil oldu. Biz ehl-i sünnet eli ispat ederken temsil, teşbihe düşmeriz. ne federken de tefvize düşmeriz. Yani Evet, arş var ama arştan ne kastedir bilemeyiz. Hayır, arş Arapçadır. Kur'an'da da geçiyor, Belkis'in arşı var diyor. Kur'an'da da geçiyor arş. Resulullah bu kadar arştan bahsetmiş ayetler, kurşiler abes mi? Kur'an abes mi? He? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tılsım gibi Kur'an okuyordu, hadis diyordu. Dediklerini anlamıyordu sahabeler. Sahabe, onun için bunlar ne yapmışlar şeytanın vasıtasıyla? Ne diyorlar? Kalkmışlar, bunun formalitesini kurmuşlar. Formülünü kurmuşlar. Nedir formülünün? Demişler Selefin ilmi ilmusselefi esler. Ve ilmuna a'lamun ve ahkem. Selefin ilmi selametlidir. Bizim ilmimiz bilgilidir, mühçemdir. Yani bir nevi, Abu Hanife'yi, dört imamı taba'u tabiini tabiini sahabeyi neyle itham ediyorlar? Celi zekalı demeyeyim. He? Daha Türkçe'de ben belki getiremedim kusura bakmayın. Cahil de demeyelim. Yani bir nevi saf. Saftılar, bedeviydiler. Zaten öyle diyorlar. O zaman da saftılar, bedeviydiler. Akıllarına böyle şey gelmez. Ondan sonra dünya açıldı. Romanlılar, Furs, Fars'ların e, kültürleri ne yaptı? Akılları karıştırdı. Yonanlıların. Onun için biz tevil yoluna gideceğiz. Ne diyorlar? Bular saftılar. Yolları selamet yoldur. Aslında saf de, e, selamet yol dediği buları yani buları saftılar. Anlamazlar bir şey demez diyorlar. Bu nereden çıkıyor? Bu da şuradan çıkıyor. Yani bular diyorlar yani ben karışma. Bana do doğru yolu göster. Ben buradan gideyim. Ben ilgilendirmez. Bu neden böyle olmuş? Bu neden böyle olmuş? Ama biz diyor, biz ilimliyiz. Biz neden böyle demiş, püf noktasını biliriz. Biz hem ilimliyiz hem mühkemdir ilmimiz bizim. Vallahi Abu Hanife ve onun imamları ve sahabeler nediler? elimleri eslemdir, alemdir, ehkemdir. Siz nesiniz? Bir numara şeytana bu konuda birebir uymuşsunuz. Şeytanın tuzağına düşmüşsünüz, oyununa gelmişsiniz, haberiniz yoktu. Delil, işte hocalarınızdır. İmam Eş'eri 40 sene ne yapmış? Muhtezilelik yapmış. Ondan sonra dönmüş killabın itikadına. Yani ehli sünnetten arada böyle zikzak çizmiş. Ondan sonra hakikati çi senede öyle kalmış. Ondan sonra dönmüş İmam Ahmed'in akidesi üzerine. Basra'da çıkmış minbere demiş 40 sene ne anlattım size boş anlatmışım. Ben İmam Ahmed'in üzerinin akidesiyim. Birebir ona demişse ben onun dediğine inanıyorum. 40 sene ne yazdım, çizdim boş verin bunları demiş. Ondan sonra ne kadar Allah ona ömür vermiş, kalkmış bu ilmini ibane kitabı, makalat İslamiye kitabı gibi Oları orada tedvin etmiştir. Ama yine bazı konularda eski şeyden kurtarılmamış. Çünkü şeytan atsa mayasını oradan işler. İmam mücadele etmiş, %95 kurtarmış deriz elhamdülillah. E imamlar, Cuveyniler hepsi sonradan tövbe etmiş. Razilerin bir kısmı tövbe etmiş sonradan. İmam Gazali ne yapmış? Sonradan dedi biz kelam ilmiyle boşuna uğraşmışız. Hapsı kıyli ve kaldır. En sonda en sonda kalkmış Bukhari'yi okumaya başlamış. Hadis. Hatta vefat ederken şimdi saatindeymiş Allah alemi yanını görürsen Bukhari kitabını göz düşmüş. Böyle vefat etmişti. Hüsnü Hatim'e buna diyerler işte. Ya o çelen üzerine gitseydir, Romanların çeleni, Yunanlıların çelen üzerine gitseydi. İşte Cüveyni vefat ederken ne dedi? Dedi bu kadar zamanımız, hayatımız kalik çelemden geçirdik, kalıokilden. Şu anda da ni sabur, yaşlı kadınlar itikad üzerine ölüyoruz. Yaşlı kadınlar neye inanırlar? Sof, fıtratları neye oynanırsa ona inanırlar. Dinimiz fıtrat dinidir.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 Evet, velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in